Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve İnsanın Allah'a yakın olup şeytandan uzak olmasının en büyük hedefi olduğunu buna biz cennet diyebileceğimizi cehennemden kurtuluş diyebileceğimizi Allah'ın rızasını kazanmak özetiyle özetleyebileceğimizi biliyoruz. Bu konunun anlaşılabilmesi için şeytandan uzak Allah'a yakın bir hayat yaşamanın anlaşılabilmesi için dört başlığın anlaşılması lazım dedik. Dedik ki günahlar ve tövbe hayatın neresinde duruyor bunu anlamamız lazım. Allah'a yaklaşma, şeytandan uzaklaşma hedefinde tehlikeler, ayak kaydıran nelerdir onu anlamamız lazım. İnsanların Allah'ın rahmetine aldanmış olmalarının, azabı olmayan bir Allah tasavvur etmelerinin sıkıntısını konuşmamız lazım dedik. Ve sonra da Allah'a nasıl yaklaşabileceğimizi konuşuruz demiştik. Bu büyük hedefimizin, Allah'ın rızasını kazanma hedefimizin birinci başlığı olan günahların ve tövbenin hayatın neresinde durduğunu ya da biz günahlar ve tövbe açısından nasıl bir hayat yaşadığımızı ele alıyorduk. Şimdi bugün on Müslüman bir araya geldiklerinde eğer daire almak ithalat ihracat yapmak gibi maddi bir konuyla bir araya gelmedilerse alkol sofrasına oturmak gibi bir niyetle bir araya gelmedilerse mesela başlarında ahireti hatırlatacak biri var ve bir yerde oturuyorlarsa onların 5 saatlik oturumunu yani maneviyat konuşan insanları kastederek söylüyoruz. 5 saatlik 10 saatlik oturumunun ses kaydını alsak, maneviyat içerikli konuşmalarını o ses kayıttan çıkarsak, konuştukları şeyler karşımıza şu başlıklarla çıkacak. Ya bu asırda insanların katıl kalpli olduklarını görüyoruz. Merhametimiz azalmış. Bunu tabii kafirlere mal ederek söyleyecekler. Bu bölümü. Kafirin katı kalpli olduğunu, kendilerinde merhametli ol ruyunun ruhunun devam ettiğini söyleyeceklerdi. Müslüman toplumda olsa Allah'ın haram ettiği şeylerin çok hızlı yayıldığını konuşacaklar. İbadetten lezzet almanın hemen hemen yok hale geldiğini konuşacaklar. İnsanların çok bencilleştiğini konuşacaklar. Kalp hastalıkları dediğimiz kibir, riya, yağcılık gibi sıkıntıların arttığını söyleyecekler. Ve Allah'tan rahmet umudunun gitgide azaldığını söyleyecekler. Herkesi bir manevi hüzün kaplamış diyecekler. Bencilliğin, egoistliğin, gururun arttığını söyleyecekler. Irkçılığın ve cinsel iticiliklerin arttığını söyleyecekler. Allah'ın haramlarına karşı hocalarda bile hassasiyet kalmadığını söyleyecekler. Öne çıkma arzusu, lider olma arzusu, insanların yapmadıkları, yapmayacakları şeyleri konuştuklarını söyleyecekler. Müslümanların dertleriyle ilgilenen siyasetçi, iş adamı olmadığını ya da çok az olduğunu söyleyecekler. Bakacağız ki bunları konuşan toplumda o 10 kişilik grupta hani 5 saatlik 10 saatlik konuşmalarını kayıt altına alalım dedik ki onlarda bile küçük günahlardan Çekinmeme. Bunlar küçük günah mantığıyla bakmanın yaygın olduğunu göreceğiz. Onlar da bunu zaten tespit edecekler. Müslümanlar arasında kardeşliğin yerini vakıfçılığın, şehirciliğin, kasabacılığın ve akrabalığın aldığını, Müslüman kardeşliğin erimeye başladığını söyleyecekler. Allah için iş yapanların parasız bunu yapmadıklarını, namaz kılmanın ve kıldırmanın, Allah'a çağırmanın bile maaşla ve maaş kadar yapıldığını söyleyecekler. Musibetler, belalar karşısında ibret alıp geri gelinmediğini, tövbe edilmediğini konuşacaklar. Ve dünyanın ahiretimiz açısından, Elimizden gittiği gibi dünyalık olarak da elimizden gittiğini yani biz ahireti bırakıp maazallah dünyaya yöneldik diyeceğiz. Dünya da elimizde yok olduğunu görecekler ve ciddi bir şekilde Müslümanların düşmanlarıyla tartışır gibi birbirleriyle din üzerinden tartıştıklarını konuşacaklardır. Bir sanaryoydu bu. 5-10 Müslüman bir araya geldiler. Neler konuşurlar, maneviyat konuşacaklarsa dediğimizi bunları konuşacaklar. Çünkü bu bahsettiğimiz şeyler, saydıklarımız, bu yaşadığımız toplumların ne yazık ki gerçek gündemidir. Evet, yaşadığımız toplumda siyasetten, uluslararası sorunlardan, afetlerden ve benzeri durumlardan, Başka sorunlar, başka gündemler de çıkıyor. Ama o gelip geçici gündemler gittikten sonra mesela bir deprem oluyor. Herkes sağlam ev yapmayı konuşuyor ama bir ay bir gün sürmüyor bu. En fazla 30 gün. Zaten 20 günden fazla hemen hemen hiçbir konu gündemde kalmıyor. Çok gelip geçici bir gündemle yaşıyor insanlar. Ama her hafta toplansalar, her ay toplansalar... Konuştukları ana konular bunlar olacak maneviyat açısından. Bütün bunları konuşurken sakıncalı böyle şeyler konuşulmasın demiyoruz belki. Demeyiz de doğru bunlar bir arıza olarak önümüzde. Ama bizim vazifemiz kaç derdimiz var. Bunları her gün beş defa sayalım şeklinde değildir. Biz dert sayma ümmeti değiliz. Biz çözüm üretme ümmetiyiz. Önce hastalığı tespit ederiz. Bunlar tespit edilmiş zaten. Sonra bunun nasıl iyileştirileceğine dair tespitimizi yaparız. Hastalığın tespitini, yani nereden kaynaklandığını tespit ettik. Reçetemizi de tespit ederiz. Ömrümüzün geri kalan kısmında da bu tespit ettiğimiz reçete üzerinden iyileştirme mücadelesine devam ederiz. Ümmet olarak bizim vazifemiz budur. Şimdi bu sayılan şeyler, işte çok tartışıyoruz, Müslüman kardeşimiz eriyor, dün kardeşi yerine ırkçılık geldi, işte dünyevileştik, dünyada elimizden gitti, madde de gitti, manada gitti. Bütün bu saydığımız ve bunlara ilave edilecek onlarca daha başlık, bunların tamamının ana sorunu iman zafiyetidir iman zafiyeti bu iman zafiyetiyle gündem açınca kimse sağındaki veya solundaki namaz kılmayan, oruç tutmayan belki Kur'an'ı inkar eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret eden birilerini aramasına gerek yok onlarda iman yok ki zayıf olsun iman zayıflaması La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen mü'mine gelebilecek bir hastalık çeşididir. Mezarlıkta ölü olarak yatan birinin başı ağırmaz. Kas zayıflığı diye bir derdi olmaz. Ölü için böyle bir dert yoktur. Kafir ölüdür. Münafık, müşrik ölüdür. Onun iman zayıflığı diye bir derdi olmaz. İman zayıflığı, iman eskimesi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Belki namaz kılan, Belki oruç tutan, Belki hatim eden Kur'anı belki sadakalar veren insanın sorunudur. İman var ki zayıflıyor diye düşünmek lazım. Dolayısıyla bu sorunlar iman zayıflığından kaynaklanıyor. Dediğimiz zaman şeytanın ilk hamlesi bu söze karşı seni kastetmiyor. Siz zaten mümin bir aile çocuğusunuz. E, namaz da kılıyorsunuz. Üstelik sabah namazına da camiye gidiyorsun. Sende iman zayıflığı olur mu? Gibi hissettirmesidir. Ve böylece şeytan bu puntoyu attıktan sonra bir daha bundan sonraki tedavi, iyileştirme amaçlı nasihatleri tamamen kör etmiş olacak. Çünkü seninle ilgili değil. Kiminle ilgili? Kafirlerle ilgili gibi bir hava estirecek. Bunun için vurguluyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uyarıyor. Diyor ki elbisenin eskimesi gibi imanda eskir. Dikkat edin buyuruyor. İmanda eskir. Eskimek ne demek? Yepyeni iken yırtılmaya başlayabilir. Bu yüzden biraz önce saydığımız dertler, sıkıntılar temelinde bireysel de olur, o bireylerden toplanmış toplumda da olur bir iman zayıflığıdır. İmanı zayıf toplum yöresinde, cami, mahallesinde mescit olmayan toplum demek değildir. Camilere rağmen, mescitlere rağmen, medreselere rağmen iman eskiyebilir. Ekonomik aplukada olduğu için eskiyebilir. Siyasi bulutların altında karanlıkta kalabilir. Şu bu sebeplerle olabilir ama neticede bir toplumda biraz önce saydığımız sıkıntılar Üç Müslüman bir araya geldiğinde konuşulacak kadar yaygınlaştı ise toplumun genelinde iman zafiyeti söz konusudur. Ama kafirlik değil. Kafirliğe iman zayıflığı demiyoruz. Kafirliğe iman yokluğu diyoruz. İmanın yok olması başka bir şey zayıf olması başka bir şey zerre miktarı zerre hani toz diyelim küçücük bir toz o miktarda dahi imanı olanı mümin kabul ediyor Allah cennete koyacak yeter ki la ilahe illallah muhammedur resulullah ha, imanda bir sorun olmasın imanda sorun yoksa bu iman vardır var olan imanı yok kabul etmek çok tehlikeli Yanlış bir çizgi bu. Ama zayıflamak kesinlikle vardır. Elbise giyile giyile eskidiği gibi bakımını yapmazsan, ütün yapmazsan yırtık pırtığa dönüyor. İman da bakım ister. İman da çevre ister. İman da canlı mevsim ister. Aksi takdirde eskir, eskir. Bu eskime, İman zayıflığı olarak da anılabilir. imanın ihmal edilmesi olarak da anılabilir. Bunun en büyük sebebi de biz müminiz zaten deyip başka bir koruma tedbiri almanın gerekmediğini zannetmektir. Ama şüphesiz bu kalp hastalığıdır. İman zayıflığı bir kalp hastalığıdır ve en tehlikeli hastalıklardandır. Bu derslerin tamamı boyunca kalp hastalığı ve kalp şifası diye kavramı sık sık kullanacağız. Çünkü tövbe dediğimiz şey, kalbe yansıdığı zaman onun adına tövbe denir. Dolayısıyla kalp canlı tutulmadıkça, sağlıklı tutulmadıkça, dil günde bin defa tövbe etse bir işe yaramaz. Tövbeyi anlayabilmek için biz hayatı anlamamız gerekiyor. Günahları anlamamız gerekiyor. İmanı konuşuyoruz. İman niye eskiyor? Çünkü kalpte arıza var. Kalpte arıza olunca mesela kalp krizi geçirdiği bir insanın nasıl anlaşılıyor? Mesela sol kolunda zafiyet oluyor. Beyninde bir yerde kan zamanında gitmediği için, oksijen gitmediği için işte felç oluyor. Kalp krizi eğer sürekli devam ederse, bir saat iki saat devam ederse öldürüyor sonunda. Bu manevi açıdan da tıpkı bunun gibidir. Kalp, her kalp krizi ya bir namaz bıraktırır, ya bir bankadan faiz aldırır, ya yalan konuşturur. Yalan konuşturur. Yalan konuşmak bir kalp krizinden kaynaklanır. Nasıl kalp krizinden kaynaklanır? Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu mümin? Yalan konuşurken, yalan şahitlik yaparken imanı yapamaz bunu. Demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Diyor sallallahu aleyhi ve sellem ee, yani o esnada o yalanı konuşurken bir kalp krizi geçiriyor kalp krizi geçirdiği için de şuuru kayboluyor yoksa Ebubekir radıyallahu anhın o bilinen imanı gibi imanla yalan konuşamaz zina yapamaz insan faiz alamaz bir insan demek ki zaman zaman kalp krizi gibi iman krizlerine girebiliyor mümin bu krizler arta arta arta kalbi tamamen öldürüyor bir gün. Maazallah. Öldürmesin diye nasıl kalp krizi geçirene kan sulandırıcı veriyorlar. Şu egzersizleri yap diyorlar. Şu gıdaya dikkat et damarın tıkanmasın diyorlar. Aynı şekilde de Allah ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kalp krizini manevi olarak geçirene çabuk tövbe et diyor. Hemen zikret diyor. Zikir nedir? Kansulandırıcıdır. Zikrettikçe imanın canlanıyor. Sulanmış kanın daha daha uzun e, hortumla daha uzun damarlara ulaşan su gibi ulaştırıyor ve hayat sağlıyor. Parmak uçlarına kadar hayatını götürmüş oluyor. Bu sebeple diyoruz ki toplumun maneviyat sorunlarının toplumsal düzeye gelmiş olması mesela bankalardan faizin haram olduğunun bir yıl önceden bugüne gelindiğinde yani bir yıl içerisinde mesela %3 daha fazla unutulmuş olması mesela geçen seneye göre bu sene faizli kredi alanların bankadan, bankaların faizli para çapının %3 büyümesi söz konusuysa hiç kimse, hiç kimse itiraz edemez ki bu toplumda faiz %3 arttıysa bu sene iman zafiyeti de %3 artmış demektir. %100 imanla faiz sıfır olmalıydı. İman %90'a düşerse faiz %10 demektir. Aynı şekilde zina aynı şekilde piyango bileti kumar aynı şekilde filan hastalık alkol Allah'ın haram ettiği her ne varsa hepsi için geçerli bu eğer mümin kardeşliğimiz bizim, camide beraber namaz kıldıklarımız, sadece benim mezhebimden değil, benim ekolümden değil, aynı vakıfta değiliz diye, onu Allah huzuruna, namaza kabul ettiği halde, ben gönlümdeki sevgiye kabul edemiyorsam, bu kabul edemeyiş oranım kadar iman zayıflığı vardır. Hiç kimse buna itiraz edemez. Neden? Neden? Bilal'e, ''Senin anan siyah derili idi.'' Yani sen zenci çocuğusun diyen Ebu Zer radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayıp Ebu Zer böyle şeyle söylemeyecektin. Kardeşini üzdün mü dedi. Sende hala cahiliye kalıntısı var mı dedi. Hayır Cahil, cahiliye kalıntısı var dedi. Cahiliye kalıntısı ne demek? İslam dışı kültür birikimi demek. İşte iman bu noktada Bilal'e öyle söylerken bir tık aşağı düşüyor. Ama küfür değil dikkat edelim. Küfür bu yapı Allah'a taşındığı zamandır. Yani Allah hakkında böyle düşündüğün an o zaman iman kökten gider. Kelime-i Tevhid kalmaz ortada. Diğer günahlara gelince o merdiven merdiven imanı maazallah aşağıya düşürür. Peki bu kalp hastalığının nedeni nedir? Bunu yüzlerce neden sayabiliriz. Ama hızlı bir şekilde bu iman zafiyeti nereden kaynaklanıyor? Müslümanın iman ettiğini itiraf ettiği halde ve gerçekten de böyle iman etmiş olduğu halde İman zafiyeti nereden kaynaklanıyor? Günahların yaygınlaşmasından kaynaklanıyor. Günahlar yaygınlaştıkça iman zayıflar. Bir caddede bir banka beş cami varsa, hiçbir insan bir faizli bankanın bulunduğu bir caddede beş cami var diye bu camilerin ağırlığının Müslümanlarda imanı yüzde yüz tuttuğunu söyleyemez. Kesinlikle Müslüman bir toplumda, ezan okunan bir caddede faizli bir banka, alkollü bir meyhane, zaten meyhane alkollü demek, bir kumarhane, bir zina işlenen mekan, kesinlikle o beş camiden kırpacaktır. Hiç çaresi yok bunun. Yani biz terazinin bir tarafına beş kilo koyduk. Beş kilo basar bu. Doğru. Bu tarafa yarım kilo koyunca yine beş kilo basabilir mi? Basamaz. Bastığı dört buçuk kilodur. Burayı bir kilo yaptığımız zaman dört kilo basacaktır. Daha fazla basamaz. Tıpkı bunun gibi. Fiziksel bir kural gibi bu. Yahu camiye gidenler azalmadı. Hiç önemli değil. Faizin bulunduğu yerde, zinanın bulunduğu yerde, kumarın bulunduğu yerde, yalanın bulunduğu yerde, ana babaya zulmün bulunduğu yerde, müminlerin kardeşliği yıprattığı yerde Allah'ın rahmeti azalıyor. Cami o boşluğu doldurmaz. Medrese o boşluğu doldurmaz. Çünkü camiye günde beş defa bütün mahalleli gidiyor olsa bile, birer saat namaz kılıyor olsalar bile, o caminin toplumdaki etkisi günde 5 saattir. Bütün hepsi kılı olsa bile. Ceplerindeki parayı bulundurdukları bankanın etkisi 24 saattir. Cami şekil olarak eğilip kalktığımız, fiziki hareketler yaptığımız bir yerdir. Ama banka kalbimizdeki parayı içimizdeki mini putu Sakladığımız sandıktır. Onun hayatı etkilemediğini düşünen de insan nedir, toplum nedir anlayacak basiret yok demektir. O yüzden iman zayıflığını bütün bu sorunların ana nedeni, kalp krizi gibi gördük. İman zayıflığının gerekçesini incelediğimizde günahlara karşı büyük bir boşluk oluşmuştur muhakkak diyoruz. Ben işlemedim henüz. İşleyenlerin ortasındayım. İşleyenlerin ortasındayım. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gemi batar. Yani sen gemide suçsuz olabilirsin. Gemiyi yanlış yöneten kaptan batırır. Gemiyi delen bir yolcu batırır. Kaptana da gemiyi delene de müdahale edeceksin. Aksi takdirde duan da işe yaramaz diyor mu? sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onlarca hadisinde ikinci olarak da iman zayıflarının nedenlerini hızlı bir şekilde konuşalım dedik. Allah'ın farzlarına karşı gevşeklik. Bankanın bir mahallede açılmış olmasının riski ile cuma namazı kılmayanın oturduğu bir binanın riski aynıdır. Çünkü bankada Allah'ın haramını icra ediyor. Cuma kılmayan da bu binada aynı haramı icra ediyor. Katı kalplilik, yani insani duyguların kaybolmuş olması, dar göğüslülük, hastalık sebeplerini söylüyor. Dar göğüslülük ne demek? 7 milyar insanın yaşadığı dünyayı sadece kendisi ve köylüleri, akrabaları için zannediyor. Kendi ırkını Adem Aleyhisselam'ın tek orijinal soyu zannediyor. Yanlış. Bu bir dar göğüslüktür. Bu dar göğüslülük iman zayıflığına götürür. İnsan tabiatının doğasının bozulmuş olması iman zayıflığı nedenlerindendir. Bunun başında da gıda geliyor. Kur'an-ı Kerim bize kafirler bir yönetime geldiklerinde ilk yapacakları işin tarımı ve iffeti batırmak olduğunu söylüyor. Tarım, yani insanın gıdası, şimdi Gdeoğlu filan deniyor, tabi sadece o değil, bir sürü sorun var. Gıdanın, insanın giyiminin, insanın yaşadığı ortamın bozulmuş olması da iman zayıflığı nedenlerindendir. Mesela, çok dolaylı bir örnek de olsa, ağaçlı bir bahçede, bir katlı bir güzel evde oturan bir ailenin insancıl görüntüsüyle 120 katlı bir gökdelende sadece giriş katının asansör bölümünü ve kendi 80. katındaki katı biliyor. Onun dışında dünya yok. Mantıklı yaşayan kültürün insanı insan tabiatı açısından aynı değil. Bunun uzun vadede de olsa imana etki edeceğini bilmemiz Kur'an-ı Kerim'e gerekli ilginin gösterilmemesi okuyarak, ezberleyerek, amel ederek, tefekkür ederek ilgi gösterilmemesi Allah'ı zikrin tarikat erbabına aitmiş gibi zannedilmesi Allah'ı zikir merdivenden inerken her basamakta Subhanallah demektir merdiveni çıkarken her basamakta Allahu Ekber demektir yürürken ayet-el kürsi okumaktır, yatarken 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber demektir gibi hayatı zikrin kuşatacağını zannetmemek iman zayıflığına giden yollardandır. İmani ortamların gitgide kaybolması, Müslüman, salih, alim, müttaki, abid örneklerin toplumdan kaybolması, çekilmesi, fasıklarla arkadaşlığın yaygınlaşması, dünya işlerinin geçimin ve kazancın gerektirdiğinden daha fazla gündem olması, dolayısıyla dünyanın zehirli bir bulut gibi ağzımızı ve burnumuzu doldurması, aile içi sorunların yoğun biriktirildiği için veya abartıldığı için hayatı işgal edecek kadar, dünya yokmuş sadece bizim evdeki sorun varmış gibi düzeye taşınması, uzun emelli projeler peşinde ömür tüketilmesi, 80 yaşında adamın 120 ay taksitle ev alması, işe atılması, yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya projelerine girilmesi, bunların hepsi iman zayıflığının birinci elden nedeni değil. Ama iman zayıflığının tahlili yapıldığında bu gerekçeler muhakkak önümüze çıkacaktır. Peki mümin insan, maazallah böyle bir iman zafiyetine uğramamak için nelere dikkat etmesi lazım? Nasıl tedbir alması lazım? Biz bunu şöyle diyoruz. Mümin dünyada yaşayacak. Dünya bizim ahirete giden koridorumuzdur lakin koridorun ucunda Allah'ın önünde durduğu günü görecek hep. Ama koridorda yürüyecek. Bu hassasiyeti koruyan mümin Allah'ın izniyle Ebu Cehil'le aynı evde yaşasa onun imanına bir şey olmaz. Müminin bütün bu ortamlardan başına gelen bela tek haliyle münferit olarak Allah'ın huzurunda durup Allah'ın ona kulum ben sana diye başlayacağı sorgulamasını unutmasıdır. Ya da onu unutmadıysa da ötelemesidir. Ya da onu kolay zannetmesidir. Ya da bizim Şeyh Efendi onu bile torpille halleder onun cevaplarını ben vereceğim onu boş verin der zannetmesidir. Zannet, bu, bu zanlar Allah'ın huzurunda وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا furada كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ <مَرَّتٍ> Ananızın karnında tek başına dünyaya çıktığınız gibi şimdi önümüze tek başınıza geldiniz. Şimdi başlayalım. İlk soru, ömrünü nerede geçirdin? Nereden kazandın? Nereden Nere harcadın? Ne öğrendin? Öğrendiğinle ne yaptın? Gençliğini nasıl tükettin? Bu sorulara cevap vermeden kıpırdamak yok diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir mümin Allah beni nasıl görüyor sorusunu merak etse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı hazır. Sen Allah'ı nasıl görüyorsan sen Allah'ı nasıl görüyorsan ben bu tünelin ucunda Allah'ı görüyorum. Huzurunda durduğum an beni titretiyor. Uyku gözümden gidiyor. Kaşık elimde kalıyor o anı hatırladığım için. Ne mutlu sana. Ne mutlu sana. Şüphesiz bu Allahu Teala'nın önünde durduğun günü, mahşer yerini hatırlamak müthiş bir ortam ve müthiş bir seviye. Muazzam bir Kemal noktasıdır. Elhamdülillah. Ama bu, bundan sonra böyle olsun. Ayarını getir bakalım biz ahirete göre yaşayacağız diye böyle olmuyor bu. Peki nasıl oluyor? Ne kadar Kur'an'la meşgul sen o kadar bu konuda mesafe kat ediyorsun. Ben Arapça bilmiyorum. Arapça meselesi değil bu. Arapça meselesi değil. Her Kur'an okuyan mümin Kur'an'daki Allah kelimelerini görüyordur kaç bin defa Allah kelimesi geçiyor Rabb kelimesi geçiyor cennet geçiyor cehennem geçiyor Muhammed geçiyor İsa geçiyor İbrahim geçiyor Nuh geçiyor Musa geçiyor bunları latince de bilsen Türkçe de bilsen anlıyorsun Nuh geçince hangi mümin bunu latince bir kelime Araplardan bir hacı amcanın adı zanneder var mı öyle bir mümin her Nuh geçtiğinde bin sene Allah için çile çekmenin adı olduğunu anlıyorsun. İbrahim geçince babasıyla uğraşmak zorunda kalan bir dava adamını anlıyorsun. Ey kullarım diyor Allah, ya ibadi, e, bunu anlamayan var mı? Bir insanın ne Arapça bilmesi ne de Türkçe bilmesi gerekir yazıyla bile cehennem kelimesini görse bunun ateşi simgelediğini anlar dolayısıyla Arapça elbette iyi olur ama mümin Arapça bilmeden de Allah'ı bilir binaenaleyh Kur'an o feizi verir biiznillahü teala verir hem de ama aramayana vermez hatta aramıyorsan Arapça dehası olsan bile bunu anlamazsın zaten Dolayısıyla Rabbimin kitabı diye mushafı açtığında sen annesinden süt emen çocuk gibi kaslarına doğru hayat akmaya başlar. Hatta ve hatta hiç okuyamayan bir insan bile mushafı açıp da sayfaları çevirse, her gün 30 sayfa çevirse, 50 sayfa çevirse bu bile bir iştir. Çünkü Musaf'a bakmayı da ibadet kabul ediyor allah Teala. Hadis-i Şerif'te öğreniyoruz. Bu da bile bir iştir. Oturup kahvede arkadaşlarıyla gıybet etmesinden iyidir. Sokaktaki çirkin görüntüleri seyretmesinden, televizyona bakmasından, internete girmesinden milyar defa iyidir. Kötülük değil en azından. Kur'an'la meşguliyet çok önemli. Kur'an eksenli vaaz-u nasihat etrafında olmak, Kulağını vaazlara açmak önemli. Bu vaazlarda özellikle unutulmaması gereken bir tespit yapmakta fayda buluyorum. Bir vaaz içinde ne kadar Allah, ne kadar Resulullah, ne kadar Ebubekir Bekir yani Ashab-ı Kiram, ne kadar Ebu Hanife geçiriyorsa o kadar ahireti hatırlatır. Allah'ı hatırlatır, Kur'an'a tefsir olur. Bir vaaz, bir sohbet, akraba muhabbeti, geçmişlerin hikayeleri, vardı yoktu varsayımlar, öbür Müslüman'ın hataları, öbür grubun yanlışları üzerinden, birilerini dinden çıkarmak, birilerini de fasık yapmak gibi konularla devam ediyorsa, onun hiçbir faydası olmaz. Çünkü biz Allah'ı arıyoruz. Allah'ı arıyorsak Allah'ın kitabı Kur'an'la meşgul olacağız. Allah konuşan insanları dinleyeceğiz. Samimi bir şekilde Resulullah'ı konuşanları dinleyeceğiz. Bize Allah'a giden fıkhı tarif eden Ebu Hanife'yi ve onun arkadaşlarını dinleyeceğiz. Allah'ı arıyorsun şeytanın gündemiyle meşgul oluyorsun, kendi kuyunu kazarsın. Ve imani ortamlar oluşturmak zorundayız. İmani ortamla kastımız nedir? Herkes kendi eksenini, sözünün geçtiği yeri muhakkak imanına göre şekillendirmelidir. Peki, ben fabrikada işçiyim. Evde de babam var. Benim sözümün geçeceği hiçbir yer yok. Zaten siyasetten anlamıyorum. Siyasi kimliğim yok, param yok. Kesinlikle yanlış bu söz. Sözünün geçtiği ben yerler sayayım sana bir. Senin bir yatağın var. Bir buçuk metrekare kadar bir yer. Orada sen uyuyorsun rahat. O yatakta Allah'ın, Allah'a imanın, Peygamberin, Peygamber'e sünnetin hakim olduğu bir ortam kurabilirsin. En azından uyuduğundan uyandığına kadar ki zaman dilimini Allah'a ayırırsın. Besmele ile yatarsın, sağ omuzunda yatarsın. Yapılacak ne kadar iş var? Seccadenin başına geçtiğinde o seccade senin bölgen. Sofrada önüne konan tabak sana ait. Onu helalleştirebilirsin, besmele ile başlayabilirsin. Ya bunlar basit. Basiti yapamadığın için büyükleri yapamıyorsun zaten. Yarın evlendiğinde o yatak kadar olan yerin yatak odasına dönecek. Namaz seccadesi kadar olan yerin oturma odasına dönecek. Bugün işçi olduğun yer bir gün atölye olacak inşallah. Ama Allah ve melekleri görmeli ki sen, sana bir buçuk metrekare yer düşüyor bu evde. Bir buçuk metrekareyi Allah'a ayırdın. Bunu ispat ettiğin zaman o üç metrekare olacak. Yani elimizdeki bir avuçu değerlendiremeyen bir ton hiçbir zaman değerlendiremeyecek. Ben bir avuçtan Yemek yapamıyorum, getirin bir kamyon pirinç ondan yemek yapayım mı demek istiyoruz biz. Bu sebeple bulunduğumuz ortamın imana uygun ortam olmasını sağlayacağız ki İslam'ı yaşamış olalım, bu ortam iman krizi geçirmemize karşı bizi korumuş olsun ve bir çare daha o çare de duadır. Ancak dua, gece yapılan bir ibadet midir? Hayır. Gecede yapılır. Namazdan sonra imamın yaptığına amin demek midir? Hayır. Orada da yapılır. Peki nasıl dua edeceğim? Her an, otobüs durağında beklerken, Ya Rabbi mağfiret et beni, Ya Rabbi bu toplumun günahlarına ortak etme beni. Dua işte. Dua. Biz dua konusunda şeytanın en kötü tuzaklarından birine yakalandık. O da nedir? Duayı abdest alıyorsun kadir gecesi diye, iki rekat namaz kılıyorsun ve işte iki dakikalık bir dua yapıp hemen velhamdülillah Rabbil alemin deyip işine devam ediyorsunuz zannediyoruz. Hayır, Hayır, hayır, hayır. Allah diyebileceğimiz her an dua için uygun bir andır. Ve 24 saattir bu. Dolayısıyla duayı süreklileştirmek gerekiyor iman krizi geçirmemek için. Bunu anlamamız açısından faydalı olacak önemli bir uyarı var. O da nedir? İmanın lezzet dediğimiz bir düzeyi vardır. Mümin kalbinde imanın lezzetini hisseder. Hani derler ya tadı damağında kaldı. Mümin damağında iman tadı hisseder sürekli. Bu ona sürekli Allah'la beraber olma lezzeti verir. Böylece mutlu olur böylece haramlardan korkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Filan günahı işlerken imanı müminle beraber değildi buyurmuştu. O anda iman onun başının üstüne çıkmıştı. Kriz geçiriyor çünkü. İmanın lezzetini hissettiği zaman mümin Allah'ın izniyle bu lezzet onu sürekli aktif hale getirir mırıldana mırıldana uyur, mırıldandığı şeye bakarsın, yarabbi sabahımı mübarek et ya Rabbi bu gece ruhumu alacaksan iyilik melekleri gelsin alsın, subhanallah elhamdülillah uyuyor iman onun ninnisi hasta görüyor Rabbim buna şifa ver bana da bu hastalıktan vermediğin için şükredecek bir akıl ver ya Rabbi. Hemen bir anlamlar çıkarıyor. Mümin imanın lezzetini alıyor demek severek yediği bir yemek demek. Bu lezzeti alamayan açlıktan ölmemek için yiyor. İşte o zayıf kaldığı için bağışıklık sistemi zayıf olduğu için hemen kriz geçiriyor. Damarlarında tıkanıklık var. Peki mümin bu hastalığa yani bu lezzet alamama, imanıyla lezzet alamama hastalığına nereden yakalanıyor? Günahlarından yakalanıyor. Gafillerle beraber oluyor. Fitne ortamlarına dikkat etmiyor. Salıyor kendisini topluma. Mesela düğüne çağrılıyor. Ha bizim akrabanın düğünü diyor. Halbuki ne demeliydi? Bu düğünün, nasıl bir düğün olduğunu açıklar mısınız? Kimler gelecek? Ben hanımımla gelirken aynı kapıdan mı gireceğiz salona? Soracak. Gündemi ne düğününüzün? Diyecek. Gelini erkekler odasına getirecek misiniz? Diyecek. Evet. Mesela düğünde. Mesela cenazede. Cenazede ne diyecek peki? Kadın erkek ayrımı? Yok. Cenazede bidat var mı? Ona bakacak. Şirk var mı? Mezarlığa tapınılıyor mu? Onu inceleyecek. Neden? Ya ağzında o tat var onun. İman tadı var. Turşu gibi bir şey ağzına girmiyor onun bir daha. O tadın düzeyinde olmayan başka bir şey de gelmiyor. Mesele bu. Şimdi bu konuyu yani imanın lezzeti konusunu Bukhari'de 16 numaralı hadiste hepimizin bildiği hadis-i hızlı bir şekilde tekrar edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Üç şey var ki o kimde varsa o imanın lezzetini almıştır. Demek ki imanın lezzeti lafla olmuyor. Temenni ile olmuyor. Bundan sonra lezzetli iman vaazları yapacağım dese hoca efendi bunu yapamıyor. Bu kendiliğinden oluşuyor. Bir bünye meselesi bu. Hangi bünye peki bunu oluşturuyor? اَنْ ve اللّٰهُ hep وَحَبُّ اِلَيْهِ مِمَّاسِ وَهُمَا Allah ve peygamberi diğer herkesten daha sevgili olacak bir insan için. Bu bir. Allah ve peygamberi. Tabi öyle demekle değil ama Kur'an, hadis sende bir numara mı? Evet tamam sende Allah için birinci şart hazır. Allah buyurdu ki dendiğinde ne buyurdu diye kulak kesiliyor musun? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme lakayt davrandığında birisi Allah'a bile olsa onu defterden siliyor musun? Evet. Tamam. Tamam. Lezzetli bir iman için bir numara hazır. İki numara ne? ve يُحِبَّ الْمَرْأَى لَا يُحِبُّوا اِلَّا Kardeşini sadece Allah için sevecek. Mümin kardeşini. Zenginmiş, fakirmiş. Hiç önemli değil. Bizim oralıymış, başka yerdenmiş. Hiç önemli değil. Mümin çünkü. Beyaz derili, siyah derili, mavi derili. Hiç önemli değil. Mümin çünkü. Çünkü Allah'ı ve Peygamber'i seviyordum ya ben. Bu bir numaranın gereği, ona imaden, iman eden herkesi de onun hatırı için sevmektir. Bunun için mümin kardeşlik önemli diyoruz. Allah'ı çok seviyorsun, onu da senin gibi çok seven birisi sadece seninle aynı siyasi düşüncelere sahip değil, seninle aynı yorumları yapmıyor diye onu sevmiyorsun. Hı. Lezzet alma sorunun var senin. Üçüncüsü vaken yekra en yaude fil kufr kema yekre en yuqzaf finnar. Müminken imanından sıyrılıp kafir olma tehlikesini hissedecek ateşe atılmak kadar korkacak bundan. Biz bunu bugünkü asırla şöyle söyleyelim. Çıplak elektrik kablosuna tutmadığı gibi küfürden de uzak duracak. E biz zaten müminiz, Heh, sıkıntımız burada işte, şimdi çözdük sorunu. Biz zaten müminiz dediğimiz için imanın lezzetini alamıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Gerçek mümin olsaydın sen, müminliğin dışındaki seviye olan kafirliğe düşmekten korkardın. Evet gene müminsin ama lezzet alamazsın imanından. Bu çal Allahu ve sallam ala sividina Muhammed ve ala Ali ve sahibi alemin Rabbil